İkinci kısım, Barla Hayatı, Risale-i Nur'un Zuhuru. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin, şarkı Anadolu'da dünyaya gelişinden itibaren geçirdiği hayat safalarını buraya kadar birer birer gördük, temaşa ettik. Şimdi, geçen 40-50 senelik hayatının neticesi ve meyvesi hükmünde, tarihin pek ender kaydettiği cihan vüsatindeki muazzam bir davaya giriyoruz. Bütün maddi ve manevi zulmetleri izale edip, âlemi ile ziyalandıracak olan Risale-i Nur meydana çıkıyor. Dünya ilm irfan sahasına, Türkiye'den bir güneş doğuyor. Bediüzzaman Hazretlerinin vilayeti ı şarkı eden Garbi Anadolu'ya nefyedilmesi, Risale-i Nur'un zuhuru, telif ve neşri. Van'da, mezkür mağarada yaşamaktayken, şarkta ihtilal ve isyan hareketleri oluyor. Sizin nüfuzunuz kuvvetlidir diyerek, yardım isteyen bir zatın mektubuna, Türk milleti asırlardan beri İslamiyet'e hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılınç çekilmez, siz de çekmeyiniz, teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Millet, irşat ve tenvir edilmelidir diye cevap gönderiyor. Fakat yine hükümet, Bediüzzaman'ı Garbi Anadolu'ya nef yediyor. Van'da mağaradan çıkarılıp Anadolu'ya hareket etmek üzere jandarmalarla sevk edilirken, yollara dökülüp,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 Hücra bir köşede mahrumiyetler, kimsesizlik ve gurbet hayatı içinde kendi kendine ölür gider düşüncesiyle, dağlar arasında tenha bir yer olan Isparta vilayetine bağlı Barla nahiyesine gönderilmeye karar veriliyor. Bediüzzaman Sayit Nursi Burdur'dayken, bir gün o zamanın Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi Mareşal Fevzi Çakmak Burdur'a geliyor. Vali Mareşale Said Nursi hükümete itaat etmiyor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 Bediüzzaman, Barla'ya 1925-1926 senelerinde nef yedilmiştir. Bu tarihler, Türkiye'de 25 sene devam edecek bir istibdad-ı mutlakın icra faaliyetinin ilk seneleriydi. Gizli dinsiz komiteleri, İslami şairleri birer birer kaldırarak, İslam ruhunu yok etmek, Kur'an'ı toplatıp imha etmek planlarını güdüyorlardı. Buna muvaffak olunamayacağını iblisane düşünerek,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 İslamiyetten uzaklaştırmak ve mahrum bırakmak için Müslümanlığa ait her türlü bağların koparılmasına çalışılıyor ve bil fiilde muvaffak olunuyordu. Bu vakıa cüz değil, külli ve umumi idi. Milyonlarca insanın, hususan gençlerin ve milyonlar masumların, talebelerin iman ve itikatlarına, dünyevi ve uhrevi felaketlerine taalluk eden çok geniş ve şumullü bir hadise idi ve kıyamete kadar gelip geçecek Anadolu halkının ebedi hayatlarıyla alakadardı. O zaman ve o senelerde, bin yıllık parlak mazinin delalet ve şehadetiyle, Kur'an'ın bayraktarı olarak en yüksek bir mevki muallay ihraz etmiş bulunan, kahraman bir milletin hayatında, İslamiyet ve Kur'an aleyhinde dehşetli tahavvüller ve tahripler yapılıyor, ve cihanın en namdar ordusunun bin senelik cihadı diniye ile geçen parlak mazisi ve o mazide metfun muhterem ecdadı, yeni nesillere ve mektepli talebelere unutturulmaya çalışılıyor ve mazi ile irtibatları kesilerek, bir takım maskeli ve surete parlak kelamlarla ifalatta bulunularak, komünizm rejimine zemin hazırlanıyordu. İslamiyetin hakikatında mevcut maddi manevi en yüksek terakki ve medeniyet umdeleri yerine,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 örf adet, anane ve ahlak bakımından tamamen İslamiyet'e zıt bir duruma getirilmek planları vardı ve bu planlar maalesef tatbik sahasına konmuştu. İşte Bediüzzaman Sayit Nursi'nin Risale-i Nur'la Anadolu'daki hizmeti imaniye ve Kur'aniyesine cansiperane çalışan bir fedai İslam olarak başladığı seneler ki zemin yüzünün görmediği pek dehşetli bir dinsizlik devrinin başlangıcı ve teessüs zamanıydı. Bunun için Bediüzzamanın Risale-i Nur'la hizmetine nazar edildiği vakit, böyle dehşetli bir zamanı göz önünde bulundurmak icap eder. Zira tarihte emsali görülmemiş bu kadar ağır şerait tahtında yapılan zerre kadar hizmet, dağ gibi bir kıymet kazanabilir, ufacık bir hizmet, büyük bir değeri ve neticeyi haiz olabilir. İşte Risale-i Nur, böyle dehşetli ve ehemmiyetli bir zamanın mahsulü ve neticesidir. Risale-i Nur'un müellifi 25 senelik din yıkıcılığının hükmettiği dehşetli bir devrin cihadı diniye meydanının en büyük kahramanı ve ta kıyamete kadar ümmeti Muhammedîyeyi Aleyhissalatu vesselam daru davet eden ve beşeriyete yol gösteren rehberi ekmelidir. Ve hem Risale-i Nur Kur'an'ın elmas bir kılıncıdır ki zaman ve zemin ve fiiliyat bunu kat'iyetle ispat etmiş ve gözlere göstermiştir. İşte öyle eliğim ve feci ve dehşetli bir devri ihtisas eden dinsizlerin icraatı olan pek ağır şartlar dahilinde zamanın inayeti hakla tehlike muvaffak olduğu Risale-i Nur eserleri dinsizliğin istilasına karşı yıkılması gayri kabil olan muazzam ve muhteşem bir set teşkil etmiştir. Risale-i Nur maddi yunluk, tabii yunluk gibi dine muarız felsefenin muhal, batıl ve mümteni olduğunu cerhedilmez bürhanlarla, akli, mantıki delillerle ispat ederek en dinsiz felosofları dahi ilzam etmiştir. Küfrü mutlakı mağlubiyete düçar etmiş, dinsizliğin istilasını durdurmuştur. Evet, zamana yapılan o tarihi zulüm ve işkence ve ihanetler altında feveran edip parlayan Risale-i Nur, bu zamanda ve istikbalde bir seyful İslam'dır. Risale-i Nur, ruhların sevgilisi, kalplerin mahbubu, Aşıkların maşuku, canların cananı olmuş, icabında bu canan için canlar feda edilmiştir. Risale-i Nur, beşerin sert ağacı ve halaskârı mevki muallasında hizmet yapmış ve yapmaktadır. Risale-i Nur, Kur'an'ın son asırlarda beklenen bir mucize-i imanevisi olarak tulu etmiş ve başta müellifi Bediüzzaman Said Nursi olarak milyonlarla talebeleri ve kardeşleri bu hakikatı Kur'an'e etrafında pervaneler gibi dönerek onun nuruyla nurlanmışlar, ondaki Kur'an ve iman hakikatlarını mashetmişler, emmişler, imanlarını kuvvetlendirmişler ve bu hakikatı kübra'yı bütün dünyaya ilan etmek ve ölünceye kadar onu okumak ve ona hizmet etmek gayesini azmetmişlerdir. Evet, Türk milletini ve bu vatan ahalisini ve alemi İslam'ı ebede kadar şerefle yaşatacak ve mazide olduğu gibi istikbalde de tarihin altın sayfelerine Kur'an ve İslamiyet hizmetinde alemi İslam'ın piştarı ve namdar kumandanı olarak kaydettirecek medar iftiharı risale-i nurdur. Büyük bir büs'at ve külliyeti taşıyan ve Anadolu'da ve İslam aleminde zuhur edip her tarafta hüsnü kabule ve tesire mazhariyetle gittikçe inkişaf ve intihar eden bu eser Kur'an'ın malıdır, âlem-i İslam'ın ve ehli imanın malıdır ve bu vatan ahalisinin İslami bir medar iftiharıdır. Bu memlekette hükmeden bir hükümetin noktayı istinadı hem aynı zamanda bütün dünyaya duyuracağı muazzam hakikatler manzumesidir ki İnşallah bir zaman gelip radyo ile bütün alemlere ders verilecek ve ilan edilecektir. Evet, dünya ilmi irfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğmuştur. Bu yeni doğan güneş 1300 yıl evvel alemi beşeriyete doğmuş olan güneşin bir inkisıdır ve o manevi güneşin her asırda parlayan lemalarından birisidir ve beklenilen son mucize-i manevisidir. Yalnız maneviyat sahasında değil,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 ve müsbet bir tarzda mücadele ederek bunları mağlup etmiştir. Büyük ve külli ve umumi mücahide-i diniyesinde muzaffer olmuştur. Taifeyi Mücahidin olan nur talebeleri Azami Sadakat ve ittihattan neşet eden azim manevi makbul bir sır ile rahmeti ilahiyenin celbine ve teveccühüne vesile olmuştur. Bu ihlaslı Taifeyi Mücahidin küçük bir çekirdek gibi dar bir dairedeyken o çekirdekte alemi istila edecek bir şecere-i mahiyeti bulunduğu misillü 14. asrı Muhammediyide Aleyhissalatu vesselam Kur'an'dan çıkan Risale-i Nur'un Anadolu'da tulu ve intişar etmesiyle neticede neşvünema ederek alemi İslam ve insaniyete kadar genişlemiş ve daha da genişleyecektir. İşte Risale-i Nur hem fevkalade ihlası ve hem yalnız tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek ittiaz ederek bir kutsiyet kazanması ve mahiyetinde bütün hakayki Kur'aniye ve İslamiye mevcut bulunarak her tarafı kaplayacak bir nuru hakikat olması dolayısıyla rahmeti ilahiye canibinde bu milleti İslamiye'yi maddi manevi felaket ve helaket tehlikelerinden bir sedd-i Kur'ani ve nuru imani olarak muhafazaya vesile olmuştur. Risale-i Nur, iman ve Kur'an muhaliflerine karşı mücadelesinde, cebr ve münaza yolunu değil, ikna ve isbat yolunu ihtiyar etmiştir. Risale-i Nur, 130 risalelerinde, doğrudan doğruya hakikatin berrak veçesini bütün vüzuh ve çıplaklığı ile göstermiştir. Dini hak olan İslamiyet'i, ve âlem insaniyetin hidayet güneşi olan Kur'an'ın mucizeliğini bütün dünya efkâr-ı ve bütün fikir ve felsefe sahasında cerh edilmez kat'î delillerle göstermiştir. Ve mantıki hüccetlerle ispat etmiştir ki, yeryüzündeki bir umum kemalat ve medeniyet ve terakki umdeleri, semavi dinler ve peygamberler eliyle gelmiş ve bilhassa İslamiyet'in zuhuriyle âlem-i insaniyet, İslam aleminin taht-ı riyasetinde cehalet gayyasından kurtulmuş ve kurtulacaktır. Felsefe ve hikmetin içerisinde görünen fazilet, menfaat-ı umumiye vesaire gibi insani esaslar ise güneşin doğmasıyla ondan yayılan ve aydınlanan gece aleminin nurları gibi nübüvvet güneşinin tuluğu, beşeriyetin fikir ve kalplerinde akisler ve lemalar husule getirmiş olmasındandır. Hakikatlı felsefe ve hikmetin Fen ve sanatın üzerinde görünen bu ışıklar Kur'an Güneşi'nin ve Nübüvvet Kandili'nin alemi beşeriyeti akislerinden ve cilvelerinden mütevellittir. Ey alemi İslam, uyan Kur'an'a sarıl. İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla mütevecih ol. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şahadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı, Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak onun bu zamanda bir mucize-i olan Nur Risalelerini mütelaa etmeye çalış. Lisanın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisanı halin ile de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıta isadeti olursun. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muallay ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları, uyanınız, alemi İslam'ın fecri sadıkında gaflette bulunmak katıyan akılkarı değil. Yine alemi İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuru ile münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip.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 ve saadet-i ebediye ve sermediyeyi gösteren, hakaiki imaniye ve Kur'aniye mecmuası olan nurlara doğru, ileri arş demeli ve dedirmeliyiz. Ey eski çağların Cihangir Asya ordularının, kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim! 500 yüz senedir yattığınız yeter. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak, gaflet sahrasında yatmakla, Vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi sefahet ve şehveti medeniye sizi emerek yutacaktır. Birleşen su damlaları gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihad ederek sefahet ve rezaleti medeniyeyi süpürüp bu vatan'a abu hayat olan hakikati İslamiye sularını akıtınız. O hakikat İslamiye suları ile bu topraklarda iman ziyası altında hakiki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak, bu vatan maddi ve manevi saadetler içinde gül ve gülistan'a dönecektir inşallah. Sadede dönüyoruz. Evet, Bediüzzaman Said Nursi, Barla'da ikamete memur edilip Risale-i Nur'u tehlif ettiği seneler, yukarıda bir nebze zikrettiğimiz gibi zerreyi dağ gibi kıymetlendiren ehemmiyetli seneler idi.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 Şimdiki dini inkışafın muarızı ve düşmanları olan harici dinsiz cereyanların reisleri ve adamlarıydı. Evet, Türk milleti içerisinde meydana getirilen o dehşetli hadisatın iç yüzünü, tafsilatını İstikbalin Hakikat perest tarihçilerine ve bunları şimdi demokrat idaredeki serbestiyetle bir derece neşretmekte olan İslam Türk muharrirlerine havale ediyoruz. Bizim vazifemiz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 bir kıymeti ihtiva eden bir zamanın mahsulüdür ki, vesile olduğu hizmet-i imaniye ve ifasında bulunduğu manevi cihad-ı diniye, tarihte asr-ı saadetten maada hiçbir zamanda görülmemiş bir azamettedir. Eli kolu bağlı hükmünde olan Bediüzzaman Sayit Nursi, öyle dehşetli bir esarette, nefi ve inzivada tehlif ve neşrettiği 130 parça Risale-i Nur eserleriyle, beli bir hatip olarak Anadolu Mescidinde ve Alemi İslam Camii'nde konuşuyor, Ehli İslam'a Kur'an'dan aldığı dersini tekrar ediyor. Güya Bedüi zaman Sait Nursi 14. asrı Muhammedî'nin ve 20. asrı Miladi'nin minaresinin tepesinde durup muasırları olan ehli İslam ve insaniyete bağırıyor ve bu asrın arkasında dizilmiş ve müstakber sıralarında saf tutmuş olan nesli ati ile bir mürşidi azam, bir müceddidi ekber olarak konuşuyor. Haşiye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 Bunun hikmetini bir müddet evvel Emir Dağı'nda bindiği faytonun geçtiğini görüp ta uzaklardan dikenlere basarak ''Bediüzzaman dede, Bediüzzaman dede'' diye Emir Dağ köylerinin yollarında koşuşan masum çocuklar münasebetiyle üstadımızdan sormuştuk. O zaman bu masumların akılları derk etmiyor fakat ruhları bir hissi i vuku ile hissediyor ki Risale-i Nur'la bunlar hem imanlarını kurtaracak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 bana dua ediniz diye onlara iltifat ederdi. İşte anneleri hep nur talebeleri olan Bolvadin masumlarının samimi alakalarının sebebi bu idi.